Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba, bugün stüdyoda Asu ile beraberiz. Merhaba. Bizler Dünya Mirası Adalar Girişim Grubu olarak aramızda konuşurken hep İstanbul Adaları'nın dünyada bir eşi olmadığından... ...işte tarihinden, özgün mimari mir mirasından, e, zengin doğasından, yaşayanların bu kültürel göreneklerine... ...otomobillerin özellikle hala giremediği sakin yaşamından, e, kozmopolit atmosferine... ...tüm bu özelliklerin aslında adaları dünyada eşsiz bir yaptığından hep bahsediyoruz... Adaların henüz kaybetmediği bu değerleriyle dünya mirası olmaya aday olmalı diye de hep aramızda konuştuğumuz konu bu. Çağdaşı olan çünkü pek çok modern sayfiyeden farklı kendine özgü ve farklı kültürlerden gelen, geçmişte yaşamış kişilerin yarattığı bu armoni, benzeri görülmemiş bir kentsel doku, dokuya sebep oluyor. İşte buradaki sır dünyada eşine az rastlanan bir Kültürler yumağı olarak bugüne kadar gelebilmesinde gizli ve bizim bu, bu, bu radyo programımızı yapmaya da e, vesile oldu. <gülüyor> evet bu dünya mirası özelliklerini aslında e, araştırmak, bu konudaki bilgileri paylaşmak, kamuoyunun da bu konudaki bilgilerin konuşulmasını sağlamak. Ve yani bu konuda aslında adımlar atılmasını sağlamak, değil mi? Dünya Mirası evet, Adaylığı konusunda. Evet. İşte e, adalara UNESCO Dünya Miras Listesine aday göstermek için neler yapılmalı konu başlığımız çerçevesinde bugünkü konuğumuzda İKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Profesör İcimal Dinçer hoş geldiniz. Adalarda e, yaptığımız ilk dünya mirası e, adalar toplantımızda da destek olmuştunuz bize. Hatırlarsanız değerli bilgilerini paylaşmıştınız. Evet, <gülüyor> evet İclal hoş geldin. Şimdi tabii İKOMOS e, uzun bir ismi var. Evet. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, Türkiye Milli Komitesi. Evet. Yani aslında böyle çok kısaca İKOMOS... Bu komite çok kısaca yani ne yapıyor, nedir misyonu, belki buradan gireriz. Sonra da işte adalar bağlamında dünya mirası listesi için adaylık sürecinde nasıl yol alınmalı, bunun önemi nedir, oraya geliriz. Ama önce bir İKOMOS'la başlayalım diye düşündüm ben de. İKOMOS e Uluslararası Anıtlar ve Konseyi'nin kuruluşu 1965 yılında gerçekleşiyor. Dünyadaki o dönem koruma uzmanlarının kurduğu bir sivil örgüt ilk koruma tüzüklerinden biri olan Venedik tüzüğünün devamında gerçekleşiyor orada koruma ilkelerini oluşturuyorlar. Şu andaki misyonu da koruma konusunda teori geliştirmek, metodoloji geliştirmek, bilimsel teknikleri tartışmak ve bunu dünya üzerinde yayılması için bütün dünya ülkelerindeki üyelerini bir misyoner gibi kullanmak. Türkiye'deki kuruluş tarihi de 1970'lere dayanıyor. Ee, şu anda Dünya İKOMOS'unun e, 9.500-10.000 civarında üyesi var. E, 151 ülkede örgütlenmiş durumda. E, 106 e, milli komitesi bulunuyor. Türkiye'de bu milli komitelerden biri. Bizim milli komitemizde 120 civarında üyeye sahip. Çeşitli uzmanlık alanlarında. Biz de Türkiye'deki ee, koruma e, metodolojisinin gelişmesinde gerek anıt eser, gerek e, kent ölçeğindeki koruma teknikleri, yaklaşımları, teorisi konusunda e, bilimsel görüş oluşturmaya çalışıyoruz. ICOMOS'un önemli bir misyonu da e, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girecek olan adaylarına e, rapor yazmak, onlara danışmanlık yapmak biçiminde tarif edilmiş durumda. Tam olarak kime danışmanlık <gülüyor> yapmak? UNESCO'ya. Yani hazırlayan tarafa mı yoksa UNESCO'ya? E, UNESCO e, şey sırasında, tartışmalar sırasında görüşmeler sırasında e, Dünya Miras Listesi'ne girme sürecini bir anlamda yöneteyen e, danışman kuruluş. Raporlar onlar tarafından e, İKOMOS'un üyeleri tarafından hazırlanıyor. Üç tane aslında danışman kuruluşu var UNESCO'nun. IUCN diye bildiğimiz daha çok doğal alanların korunmasından sorumlu olan sivil toplum örgütü ki ilk sivil toplum örgütlerinden 1948 kökeni. Bir diğeri de ICOM, O da merkezi Roma'da olan çok önemli bir e, koruma örgütü. Bir de ICOMOS üç örgüt her birinin uzmanlarının verdiği raporla e, UNESCO'nun e, milli e, UNESCO Komisyon şeyi karar veriyor, e, komitesi e, karar veriyor. Dünya Miras listesine alınsın, alınmasın ama hmm. asıl olan o e, ICOMOS'un hazırladığı raporlar. E, Demek ki yani adalar dünya miras Listesi'nin adaylığını koyduğunda evet. e, bir İKAMOS heyeti gelecek evet. ve şöyle sürüyor e, işliyor sistem Türkiye dışından olması lazım iki uzmanlık e, üzerinden raporlama yapılıyor biri masa başı raporlama yapıyor bir e, ...hazırlanan dosyayı, diğeri de yerinde gelip inceleme yapıp raporlama yapıyor. Ve bunlar birbirlerinden bağımsız olarak hazırlanıyor raporlar. Sonra bir arada <gülüyor> merkezde bir değerlendirme süreci var. Bu süreç her geçen yıl şeffaflaştırılmaya da çalışılıyor. Orada da bir takım sıkıntılar var ama sonuçta diğer taraftan da Dünya Miras Lisesi'ne teklif... Yapmak, e, taraf devlet olmak üzere e, Kültür Bakanlığı'nın görevi. Dolayısıyla Kültür Bakanlığıyla da istişareler sürüyor. Raporu şu yönde düzeltin, bu yönde düzeltin. İddianız nedir? Misyon olarak nasıl bir misyon? Vizyon olarak nasıl bir vizyon tanımladınız? Ee, biraz sonra değineceğim. O kritik konuları nasıl tarif ettiniz? Size yol gösteriyor. İKOMOS e, uzmanları. E, Paris'teki e, UNESCO uzmanları. E, ve sonuçta bir e, değerlendirme raporu ortaya çıkıyor. Ve komiteye sunuluyor. Oylama yapılacak komiteye sunuluyor. Komite e, ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşuyor. E, 21 üyenin e, oyuyla e, Dünya Minasitesi'ne girme ya da girmeme yönünde, onun da çeşitli tasnifleri var, e, karar alıştırılıyor. Önce tabii hmm. bir geçici listeye girmek gerekiyor. Evet, geçici Değil liste mi? diye bir e, süreçten geçmeniz gerekiyor. Geçici liste için hazırlanacak olan dosya daha basit bir dosya. Onun için İKOMOS galiba devreye girmiyor. Anladım. Yok devreye girmiyor. Teklifi hazırlayan e, taraf e, daha da çok işte diyelim adalar inisiyatifi olarak siz de bunu hazırlayıp Kültür Bakanlığı'na gönderip Kültür Bakanlığı'nın bunu UNESCO'ya bildirmesi şeklinde sistem işliyor. Orada ama şeyi tarif etmeniz lazım. E, bu alanın bütünlüklü özelliği nedir? E, özgün karakteri nedir? Ve e, on tane kriter var. O on tane kriterden hangisine girmektedir? Hangi özellikleriyle girmektedir? Bunları tarif etmek gerekiyor. Ve e, böylelikle e, geçici listeyi alıyor. Türkiye'nin tabii geçici liste şeyi çok kabarmış vaziyette. 63'e ulaştı son sayı. Hiç diğer ülkelere de baktığınız zaman hiç bu kadar fazla sayıda yok. yok. Birçok yer var. Çünkü Türkiye'nin hem şeyi çok zengin elbette. Hem de uzunca bir süre listeye girilmeden çok bekleyen yerler olmuş. O yüzden sayı Gittikçe kabarıyor. Herkes de dünya Miras listesine girmek istiyor. Bu son zamanların önemli bir e, trendi de oldu. Güzel de bir şey esasında. <gülüyor> evet şimdi evet belki onu biraz konuşabiliriz. Yani dünya mirası listesine girmek bir yer için Hı -hı. neden evet. önemli? Ee, Niye evet. bu kadar çok talep var? Evet. Evet. Şimdi iki yönlü bakmak gerekiyor galiba. Bir oranın yöneticileri dünya mirası listesine girmeyi istiyorlar çünkü e, tanınmak istiyorlar dünya üzerinde tanınmak istiyorlar ve oradan bir ekonomik gelir elde etmek e, bir hedef oluyor e, bu açıdan baktığınız zaman e, küçülmekte olan kentler e, ekonomisi daralan kentlerin e, tercih sebebi turizm açısından özellikle turizm açısından, özellikle, hmm. turizm açısından e, tercih ediliyor Diğer taraftan şöyle de bir faydası oluyor, böyle bir yola çıkıldığı zaman bir farkındalık yaratılmış oluyor yaşayan bölgedeki insanların üzerinde bu kültür varlığı, ne demektir, e, somut miras nedir, somut olmayan kültürel miras nedir, kültür varlığı ne demektir gibi birçok terimler var biliyorsunuz. Bunların farkındalığı ortaya çıkmaya başlıyor ve koruma düşüncesine bu anlamda çok büyük katkısı e, oluyor bu farkındalığın. E, böyle ikili e, düşünmek lazım. Yani dünya miras sitesine girdiğiniz zaman aslında değerlerinizi daha iyi korumanız için bir sorumluluk almış oluyorsunuz. Yani çok Nasıl diyeyim açık bir şekilde artık evet. bütün insanlık için dünya için hı hı. değil mi? Bu Şöyle, zaten dünya mirası denildiği anda sadece sizin yaşayanların sahip olduğu bir kültür değeri değil, ülkenin de değil, bütün dünyanın Değeri. değeri olarak tescil ediliyor. Zaten bir kültür varlığı dendiği andan itibaren bütün dünyanın olarak kabul edilmesi gerekiyor. Dünya mirası bunu bir kez daha tescil ediyor. Ne özelliğiyle? Hani dünyada tektir bu diyerek tescil ediyor. Evet. Onun için hazırlanan dosyadaki o teklik özelliği, tek olma özelliğini iyi anlatmak gerekiyor. O Dosyanın hazırlanması en kritik konu. Birbiriyle tutarlılığına bakıyorlar çünkü e, uzmanlar. Türk, iyi hazırladık. İşte ikomos e, geliyor o noktada. Hı -hı. E, işte biriciklik, özgünlük, Hı -hı. işte bu kriterlerden hangisi falan. Peki bunların nasıl korunacağına dair Hı -hı. bu hazırlanan dosyada bir e, yani nasıl bir vizyon yer alıyor? Yani çünkü burada önemli olan tespit etmek evet hı hı. korunması gerekeni ama onun nasıl korunacağını da herhalde hı hı. söylemek gerekiyor evet zaten... bir şey söyleyeceğim hı. bu kadar heyecanlı ve ağır bir konu ben şu anda çok heyecanlıyım çünkü <gülüyor> o kadar güzel şeyler duyuyorum ki inancımız da var çünkü kriterlerimiz bile kendimizce belli şöyle bir soluklanalım Tabii. Ee, güzel bir e, parça adanın leylak zamanları şşşt leylaklar açmış gördün mü şşt şşt dallardan bağır inmiş duydun mu ha.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 Var mı yak biraz aydınlansın gecemiz, açayım deli gibi uyansın duvar. Evet, Ezgi'nin günlüğünden dinledik. Şimdi sorularımızın cevabını Evet, edelim. şimdi Dünya Mirası Adalar programı devam ediyor. İjdel Dinçer hocamız, e, İKOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı. Kendisiyle Adalar Dünya Mirası listesi adaylığı sürecini nasıl e, hayata geçirecek bunu konuşuyoruz. Şimdi e, şunu öğrenmek istiyoruz. Yani bir dünya miras sitesi adaylığı yapıldığında işte bir yerin biricikliği, özgünlüğü ve kültürel miras değerleri ortaya konuluyor tamam. Peki bu değer, bu mirasın nasıl korunacağına dair nasıl bir çalışma yapılıyor? Çünkü bizim için önemli olan o mirası da korumak tabii ki. Evet. Şimdi UNESCO tabi bu kadar çok sayıda varlığın listeye girmesi nedeniyle bir rehber hazırlama gereği duymuş. Bunu ilk 78 yılındaki ilk liste oluştuğu zaman ki o zaman sayı 12 adet o zaman oluşturmaya başlamış. Bu maddeleri bugün 270-280'lere varıyor. Bir rehber bu. O rehberde adım adım Dünya Miras Lisesi'ne girmek için nelerin yapılması gerektiği tarif ediliyor. Bunlardan bir tanesi, bir maddede, bir bölümde de e, buranın nasıl yönetileceği konusu anlatılıyor. Bir e, Dünya Miras Lisesi'ne girdiğiniz zaman adım adım yönetim planı olarak neleri hazırlarsınız, ne yaparsınız tarif eden belgeye de yönetim planı adını veriyor ve alan yönetimi diye bir örgütlenmeyi öneriyor. Alan yönetimi bütün paydaşların bir araya gelerek bu alanın değerini aynı şekilde düşündüğü ve bu alandaki değerlerin korunması için projeler ...geliştirildiği bir ortam olarak düşünebilirsiniz. Bunun çeşitli biçimleri var. Ve hazırlanan yönetim planlarında da e, bir e, program e, olması gerekiyor. Sizin en üstte tanımladığınız vizyonunuz, bölgenin vizyonuna ulaşmak için... E, ...hangi projeleri geliştirmek gerekiyor? O projeleri hangi kurumların hangi yıl itibariyle ve nasıl bütçelerle gerçekleştirmesi gerekiyor bunu anlatan bir alan yönetim planının oluşması lazım alan yönetim planında Çeşitli başlıklar olabiliyor örneğin işte ziyaretçi yönetimi diye bir başlık olabiliyor ki aşırı turizmin baskısı altındaki olan yerleri yönetmek için çok önemli bir konu. Risk yönetimi diye bir başlık olabiliyor <gülüyor> işte deprem gibi su baskını gibi konularda riskler nelerdir tabi. Araştıracaksınız ve teklif ettiğiniz yerin risklerinin ne olduğunu önce tanımlayıp ondan sonra da ona karşı önlemler alacaksınız. Restorasyon? Bunu, restorasyon zaten olmazsa olmaz. Yani yapılacak olan restorasyon uygulamaları bu şeyin en temel başlıkları. Farkındalığı arttırma, kapasite geliştirme gibi projeler bu yönetim planının önemli başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Burada galiba önemli olan şimdi hem koruyoruz yani hı hı. bu yönetim planını aslında bu değerleri korumak ama tabii ki bunlar böyle bir şeyde boş bir sahadaki değerler diye bunlar yaşayan bir evet. şehrin kasabanın evet. parçası değerler ve hani Şüphesiz. koruma kullanma dengesi denen. Yani hı hı. tam da işte değil mi koruyacağız hı hı. ve buradaki yaşayan toplumla birlikte koruyacağız. Şimdi daha çok sürdürülebilir koruma diye kullanmak lazım. Çünkü koruma kullanma dengesini biraz şey yaptılar... Kullanma yönü ağır basarak e, algılama e, yönünde eğilimler var. O açıdan e, bu işin sürdürülebilir olmasında neler e, kritiktir sorusunu sorup... o un cevabından hareket etmek lazım. Yani e, adaların diyelim taşıma kapasitesi nedir? Hı. Su olarak nedir? E, fiziki fiziki olarak. olarak nedir? Doğal yapısını tahrip etmeden gene yapılaşmaya da izin vermek ne demektir? Var olan yapı stoğunun restorasyonu için ne kadarlık bir bütçe ne kadarlık bir e, eleman gerekir vesaire gibi birçok sorunun cevaplarını e, sormak ve e, cevabını bulmak gerekiyor. O açıdan e, yönetim planını e, kapsamlı e, ve tüm paydaşların Fikirlerinin oraya aktarılarak hazırlanması gerekiyor. Paydaşların hepsini kapsamadığınız zaman da eksik kalmış oluyor. Ee, mesela UNESCO'nun etkin yönetim unsuru olarak say saydığı, rehberde saydığı maddelerden bir tanesi çok önemli. Şöyle diyor, kültür mirasının... ...tüm paydaşlar tarafından tümüyle aynı şekilde algılanması. O seviyeye getirmek, herkesi o kültür mirası konusunda duyarlı hale getirmek konusu önemli. önemli. Uzun Ve ortaklaştırmak, herhalde, ortaklaştırmak değil mi? Ortaklaştırmak, yani, yani, evet aynen. Ortak. Bu mirası bizim atfettiğimiz değer, değer. konusundaki bakışlarımız... Evet. Aynı üç aşağı beş evet, aynı. Bu da bir süreç gerektiriyor. Süreç kusuruz. gerektiriyor. Öyle kısa sürede de olacak evet. bir iş değil. Yani belki bir kuşak <gülüyor> gibi evet. devam etmesi lazım. Evet. Planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve geri besleme dediğimiz bir süreçtir. Ee, karar verirsiniz, uygularsınız ama ondan sonra da onun geri e, dönüşlerini izlersiniz, eksikleri tamamlarsınız. Böyle bir süreci işletmek gerekiyor. Katılımı söyledik. Kaynak tahsisi çok önemli. Bu kaynakları nereden bulacaksınız? Restorasyona nereden kaynak bulacaksınız? İşte, altyapıyı nasıl geliştireceksiniz? Çöpü nasıl toplayacaksınız? İşte, adaların en önemli sorunu ulaşım konusunu çevre dostu olarak nasıl bir ulaşımla çözeceksiniz? Bunun gibi birçok başlığı var yönetim planlarının. Sizin böyle adalar gibi e, rastladığınız bir örnek var mı? E, hani dünya Miras evet. listesine girmiş. Hı -hı. E, hani de adaların karşılaştığı sorunları biliyoruz. E, i̇şte e, büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Dolayısıyla Hı -hı. ulaşım sorunu var. İşte yapılaşma sorunu var filan. Hani bir taraftan da işte böyle bir koruma e, meselesi var. Bu e, şeyleri bu farklı... Nasıl diyelim işte ihtiyaçları iyi bir şekilde karşılayan iyi bir yönetim planı bir ada böyle bizim işte Hı -hı. adalara benzeyen gerçi bir sürü adadan bahsediyoruz biz Hı -hı. böyle bir şey nasıl diyeyim 4-5 ada 6 ada gibi Hı -hı. buna benzer bir örnek bilmiyorum var mı? Şimdi buraya gelirken dünya miras listesine baktım dünya miras listesinde adaları taradım hızla. E, 116 tane şey çıktı. Bunların bazıları doğrudan ada değil, bir kentin içerisinde bir yapı adasını da tarif ediyor olabilir. Onun için ayrıntılı çalışma yapmak lazım. Evet. Ama benim e, gördüğüm kadarıyla tahmin edebileceğiniz gibi işte Yunanistan'daki Korfu adası, sizler de şey yapmışsınız Delos Adası, arkeolojik şeyi, özelliği yüksek bir yer olmakla beraber Dünya Miras listesine, listesine girmiş. Japonya'da Shinto Shirine diye bir yerleşme, ada var. Cezayir'de benzer bir ada var. Şirine Evet seni tekrar çağırmamız gerekiyor. Yetmedi vakit. <gülüyor> <gülüyor> mu? Evet. Bitti maalesef. Ben Aynı ekleyeceğimiz mi? küçük ufak tefek haberler vardı. Zaten ufak tefek de çok önemliydi. Ulaşımla hmm. ilgili. Evet. Şu Belki anda edin... evet hiç hiç evet. vaktimiz kalmadı bunları yapmak için. Ben çok teşekkür e, ederiz. Rica ederim. Rica ederim. Evet e, bu ulaşım özellikle çok çok önemliydi. Bahsedeceğimiz konuda buydu hmm. ama sizi yakalamışken bunları biz bir sonra işleriz hmm. ama sizi umarım tekrardan çağıracağız. Evet. Evet. Ee, tekrar çok çok teşekkür Rüzel ediyorum ee, Sevgili İcihan Hanım ee, Bize evet, Facebook'tan e, Dünya Mirası Adalar'dan ulaşabilir Twitter'dan e, Büyük harf D alt tire, e, Mirası alt tire adalar Ve adalar Dünya Mirası nokta adalar gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz ee, Teknik Masa'da Barış'a çok teşekkürler Ve e, İkomos'un başkanı İcilal Dinçer'e tekrar çok teşekkürler Ben teşekkür ederim Hoşçakalın Hoşça Adalar kalın. hepimizin Hepimizin isen evet. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Ahu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçı.